Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Açık Radyo'da e, Nisan ayının son programı bildiğiniz gibi e, Ümit Altaş Nisan ayının bir bilançosunu olayları bilançosunu çıkarıyoruz ve belki de e, çok yakın olan 1 Mayıs'la ilgili de bugün bir merhaba deyip programı tamamlamayı düşünüyoruz. Ümit Altaş'a arkadaşımız bu ayın hukuk olaylarının bir bilançosunu, bir özetini anlatarak başlayacağız programa. Ümit, ümit merhaba. Aa, merhaba Bahar Bey. Herkese merhaba bu arada bütün dinleyicilere de. Hoş bulduk. Ee, yine zannedersem hep e, artık bizim biraz böyle klasikleşmiş bir program girişimiz oldu her ay sonunda. E, onu da biliyorsunuz tabii ki. Yine aynı cümle. Bu ayda geçen aydan daha yoğun bir gündem gündemi var karşımızda. E, belki de bunun e, temel sebeplerinden bir tanesi tabii ki artık e, yalnızca hukuk konuşuyoruz. Yani siyasal alanda halledebilecek olan bütün konular Hukuka atfedildiği için her konuya ilişkin bir soruşturma, bir kovuşturma, her konuya ilişkin bir cumhurbaşkanlığı kararı olunca artık hukuk sadece yani darbe alanda, adliye koridorları değil, onun dışında koskoca bir dünya haline geldi. Özellikle Türkiye'de. Zannedersem bu cümleyi yine önümüzdeki ay yine kullanacağız ama her ay, bir önceki aydan daha yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. İsterseniz bugün... Adliye koridorları daha yoğun bir gündemi var. Onun için resmi gazeteyle yine başlayalım ama daha kısa tutarak e, resmi gazeteyle e, devam edelim. E, bir tanesi tabii ki özellikle altına çizdiğimiz bir başlık geçen ayda belirtmiştik. E, artık e, neredeyse varlığı resmi gazete itibariyle unutulan bir kurum var. Türkiye Büyük Millet Meclisi. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi neden unutuldu veya hani böyle bir kurum var mıydı? Sorusunun altını çizmemizin nedeni resmi gazetenin e, neredeyse yüzde beş veya yüzde onluk bir dilimini artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan kararlar oluşturuyor. E, bunun yüzde doksanı yönetmelikler e, özellikle üniversite yönetmelikleri ve tabii ki yeni sistemle beraber Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. E, bu ay e, beş tane. E, meclis e, yani yasama başlığı altında e, yayınlanan e, kanun var. E, aslında kanun beş tane demeyelim. Üç diyelim. E, i̇ki tanesi e, bir tanesi komisyon üye seçimine, diğeri de biraz sonra açıklayacağımız e, bir e, bildiri niteliğindeki bir metle ilişkin. E, tabii ki Nisan ayı başına Türkiye Büyük Millet Meclisi cephesinden hayli tartışmalı bir konuyla girdik. Ee, sizin de yakından takip ettiğiniz olan bir başlık güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu yeni bir kanun fakat çok ilginç bir tartışmayla başladı Nisan ilk haftasında bu çünkü e, alışık olmadığımız e, bir şekilde ki e, AKP milletvekilleri de e, zannedersem alışık değildi e, ilk kez bir kanun muhalefetin oylarıyla reddedildi <gülüyor> yani. E, ya böyle bir şey olabilir mi daha düşünmeden ve gerçekten belki çoğu dinleyicidir e, birkaç kez başka haber bültenleriyle veya sosyal medyada teyit etmek durumunda kaldı. Ya bu gerçek bir haber mi yoksa Zaytürk haberi mi diye. E, ama gerçekten reddedilmişti. E, fakat e, bu reddedilme e, tabii ki hemen başka bir tartışmayı beraberinde doğurdu Çünkü e, İktidar Partisi, e, milletvekilleri e, şeyde mecliste hazır değillerdi. E, ve hemen arkasından yeniden geçirin yeniden e, oylayacağız. E, talebinde bulundular ve ilk kez e, HDP'nin de içerisinde bulunduğu bütün muhalefet partileri ortak e, bir şekilde açıklamalar yaparak yahu bu maç bitti. E, hani Bunu artık e, şey yaptık, oyladık ki iç tüzük de zaten bunu hemen oylamamıza da müsaade etmiyor. En az bir sene beklememiz gerekiyor gibi açıklamalarda bulunmuşlardı ki e, tabii Bahri Bey sizin de bildiğiniz gibi e, iç tüzük itirazları olmasına rağmen yine meclis önüne geldi e, bu e, mecliste e, iktidar partisi hatta e, millet ittifakı diyelim e, oy, pardon e, ittifakı oyla, oylarıyla kabul edildi. E, artık bir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunumuz var. Ee, öğretmenlerin de içinde dahil olduğu geniş bir kesim özellikle işe alınırken memurluğa başlarken güvenlik ve arşiv soruşturmasından geçecek. E onun dışında e, amme alakalı... Alıkarken... Özür dilerim. Tabii, Özür dilerim ama işte böyle bak meclis yok. Meclisten bir şey çıkmıyor. Kanun <gülüyor> çıkmıyor falan. Diyordunuz işte meclis demek ki varmış yani. Var. Evet. Her türlü var. Hem yani... <gülüyor> hem red kararlarını <gülüyor> hem de yeniden Görüşme e, kanun <gülüyor> görüşme e, faaliyetlerini icra edebilen bir meclisimiz var. Evet. evet yani. E, şey. Yo mı demek? Evet haklısınız. E, keşke e, bu anlamda sessiz kalsaydı daha ama evet artık bir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunumuz var. E, yine iki tane e, bir bir ka iki kanunda değişiklik var. E, sadece başkalarına hemen söyleyeyim. bir tanesi. Amme alacakların tahsili hakkındaki kanun. Diğeri ise harita, kadastro mühendisleri ve bürolar hakkındaki kanunla ilgili olan değişiklikler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Nisan ayındaki mesaisi aslında bu kadar. En azından yasal düzenleme açısından baktığımızda. Diğer iki başlık hissi, bir tanesi hatırlarsanız geçen ay bahsetmiştik. Kadına şiddetin sebeplerini araştırmasına ilişkin bir komisyon kurulmuştu. Buna üye seçilmesine ilişkin olarak bir karar var. Bir de son dakika şey olarak tabii bunu bilmiyorum aslında size de sormak istiyorum. Daha önce de bununla sık karşılaşır mıydınız diye bir soru sormak isterim çünkü bu ikinci veya üçüncü kez karşılaştığımız bir şey. Partiler, meclisi bundan partiler ortak bir şekilde HDP haricinde. Ee, bir basın bildirisi niteliğinde bir karar yayınladılar. Ee, kararın başlığı Biden'ın açıklanmasının kınanması, reddedilmesi ve yok sayılmasına ilişkin karar olarak geçiyor. Ee, aslında bir basın açıklaması gibi. Ee, yani tam neyi tanımladığını ben de altını dolduramıyorum. Ee, fakat bu e, iki veya üçüncü son dönemde karşılaştığımız Böyle kınanacak bir durum olduğunda mecliste ortak imzalı olarak bir karar alınıyor. Bu kararın başlığı da biz Biden'ın yapmış olduğu açıklamayı reddediyoruz, yok sayıyoruz ve kınmıyoruz şeklinde bir metin oldu. E, yönetmelikler kısmına baktığımızda yine geçen e, ay e, altını çizdiğimiz bir başlıktı çokça üniversite yönetmeliği var. E, geçen ay e, 120'ye yakın üniversite yönetmeliği vardı. Bari o kadar çok araştırma merkezi, o kadar çok üniversitede e, yeni lisans e, yönetmeleri yayınlanıyor ki e, her ay elinin altını düşmeyen bir rakamdan bahsediyoruz. Bu ayda 78 tane üniversite yönetmeliği yayınlandı. Üniversite yönetmeliği devlet yana... çalışıyor. E, devlet evet, o... çalışıyor. Neredeyse şöyle bir e, şey gibi gözüküyor. Her ay neredeyse yeni bir araştırma merkezi kuruluyor. Ee, ve bu araştırma merkezine ilişkin de neredeyse 3 ayda bir onun yönetmeliği muhakkak değişiyor. Yani bir yönetmelik yok ki değişmeden 3 ay 4 ay boyunca devam etsin. Ondan sonra bir sene sonra bir buçuk sene sonra da bakıyoruz bu araştırma merkezleri kapanmış. Bu sefer de ona ilişkin e, bir karar yayınlanıyor. Şimdi şunu sormak istiyorum yani gerçekten bu kadar araştırma nereye gidiyor? O kadar çok araştırma ve uygulama merkezi var ki üniversitelerde. O kadar sosyal bilimler istitüleri oluşmuş durumda ki. E, yani, her her alana ilişkin bir merkez var. Gerçekten bu araştırmalar nerede? E, bu nerede sorusunun arkasından hemen 128 milyar dolar nerede sorusunu sormayacağım. Onu adliye koridorlarına geçince e, tabii ki üstadım olarak size tekrar soracağım. Ama gerçekten... Bu kadar araştırma ve uygulama merkezin olduğu yerde e, şunu sormak nerede bu makaleler nerede bu araştırmalar? E, yine tabii ki üniversiteler dışında da farklı alanlarda ilişkin yönetmelikler e, vardı bu ay resmi gazetede ama en dikkat çeken en manşeti elbette kripto varlıkları ilişkin ödeme yasağına ilişkin olan yönetmelikti hatırlarsanız e, bu yönetmelikli kripto varlıklarının ödemelerde doğrudan veya dolaylı kullanılması Yasaklandı. Gerekçe TL'nin değerini biraz daha korumak ve yönetmelik 30 Nisan'da yürürlüğe giriyor. Onun dışında doğalgaz ve elektrik piyasalarına ilişkin değişiklikler var. Bu arada altını çizelim. Resmi gazeteyi takip edenler muhakkak dikkatini çekecektir. Aynı üniversiteler olduğu gibi her ay muhakkak doğalgaz ve elektrik piyasasıyla ilgili de değişiklikler var. Özellikle bu son 3-4 ay içerisinde çok yoğun olarak bu alana ilişkin muhakkak bir karar, bir değişiklikle karşılaşıyoruz yönetmeliklerde. Ee, tabii ki asıl e, şu anda resmi gazetenin e, büyük e, yükünü e, oluşturan Cumhurbaşkanı'nın kararları var. E, bütün günlük yaşamın e, bu kararlarla düzenlendiğini e, söylememiz zannedersem abartı olmaz bu ay 70 civarında Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Her zamanki gibi her konuya ilişkin olarak bir Cumhurbaşkanı kararı var. Ee, ama elbette bu ayın manşetlik e, konusu da e, çalışma e, ve aile bakanlığının ayrılması, iki ayrı bakanlığa dönüştürülmesi ve e, eski bakanların görevden olunup yerine yeni bakanların atanması oldu. E, onun dışında da yine gelir vergisi, özelleştirme, bu arada bolca özelleştirme kararı muhakkak her ay resmi gazetede rastlıyoruz. E, yine e, mal varlıkların dondurulmasına ilişkin e, karar var. E, yine bolca acele kamulaştırma kararları var. Yani hidroelektrik santraller için, diğer e, başka amaçlar için bolca acele kamulaştırma kararlarıyla karşılaşıyoruz. E, çiğ süt desteğinden tutun da, okul kurumlarına kömür dağıtımına, arazi toplulaştırılmasına, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına ilişkin birçok cumhurbaşkanlığı kararlar. Yani hayatımızın her konusunu ilgilendirecek bir cumhurbaşkanlığı kararı her ay Resmi Gazete'de yayınlanıyorum. Bu tablo gösteriyor ki, bu tablo gösteriyor ki aslında kanunla yapılacak birçok şeyi yeni anayasal sistemde cumhurbaşkanının kararlarıyla yaparak zamandan tasarruf edilmiş oluyor. Ve hükümet veyahut yürütme yol alıyor işte. Yani bu, bunda ne var? Bu, bu, bu, bu tablo onu gösteriyor bence. E, bu, tab bu tablo şimdi şeyde kalsın, e, programımızın sonuna doğru tekrar bunu bence birlikte değerlendirelim dinleyicilerimizle beraber. Ama hız olduğu kesin katılıyorum. E, yani bu kadar tabii otobanın yapıldığı, yolun yapıldığı yerde e, hız gerekli. Ee, ama hızlı e, bir yürütmeyle karşı karşıya olduğumuz da kesin. Ee, son olarak resmi gazetede AY AYM kararları var, Anayasa Mahkemesi kararları. Ee, Anayasa Mahkemesi kararlarının bu ayki yükünün büyük bir çoğunluğu şey aldı. Siyasi parti denetim kararları. Özellikle hangi partinin ne kadar mal varlığı var, yani beyan edilmiş resmi mal varlıklarından bahsediyoruz. Ee, Türkiye'de hangi partiler varmış, ne kadar parti varmış merak edenler için zevkli metinler bunlar. Tavsiye ederim. Zamanınız varsa muhakkak bakın. E, Cezayirlerine geçtiğimizde e, iki aydır, üç aydır yaklaşık gündemimizde olan e, ve Açık Radyo e, dinleyicilerine de hatırlattığımız bir konu vardı. Aşık Grevleri. Aşık Grevleri hala devam ediyor. E, zannedersem e, 150. günlerini geçti. 27 Kasım'da başlamıştı. E, hatırlarsanız e, temel talepler e, cezaevinde her gün artan Yaşanan hakikilerin olduğu ve bunlara son verilmesi gerektiğini e, ve aynı zamanda da Abdullah Öcalan'ın avukatları ve ailesiyle görüştürülmesinin engellenmesinin artık e, son verilmesi böyle bir e, talep vardı ve e, görüşmenin sağlanmasına ilişkin talepler vardı. E, bu e, aşk grevi dönüşümlü olarak e, devam ediyor. E, umarım e, kimse zarar görmeden sağlıklı bir şekilde sonuçlanır. Ee, yine cezaevi cephesinden ama aynı zamanda da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, bağlantısını sağlayan bir tartışma var. O da 3519 sayılı bir kanun teklifi var meclisin gündeminde. E, burada özellikle hukuk örgütleri bu kanun teklifi içerisinde tutuklu ve hükümlerin e, yazışmalarını ve aile görüşmelerini izleme ve kayıt altına alınmasına ilişkin düzenlemeler olduğunu belirtiyorlar ve buna karşı çıkılması gerektiğini e, bunun muhakkak meclis gündemine geldi reddedilmesi gerektiğini belirtiyorlar e, bunu da yakından izlemeye devam edeceğiz e, en azından önümüzdeki ay içerisinde e, daha ayrıntılı olarak konuşabilme imkanımız olacaktır. şimdi gelelim adliyeye. adliye koridorları yine e, hareketli e, tabii aslında insan ayını güzel bir haberle başladı daha önceki e, ayın sonu değerlendirmesi programlarımızda da bahsettiğimiz bir hatırlarsanız bir yönetmelik vardı basın kartı yönetmeliğindeki değişiklik Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin açtığı davadı burada kararın yürütmeyi durdurmanın gerekçesi için gösterilen cümle şuydu milli güvenlik ve kamu düzeni aykırı davranış ifadeleri diye bir şey var yönetmek içerisinde Buna dayanarak sarı basın kartı e, vermemeye ve iptal ilişkin bir gerekçe olarak kullanılıyor bu. E, bunun çok muğlak olduğunu belirtti danıştay ve yürütmeyi durduktu. E, bunu da yakından izlemeye devam edeceğiz. E, HSK'dan ilginç bir soruşturma e, haberi yansıdı. E, aslında ilk değil e, bu ikinci e, geçtiğimiz ay içerisinde Mart'ın sonlarında bir tanesiyle yine karşılaşmıştık. Ee, bu sefer hatır, hatırlarsınız, geçtiğimiz ay şeydi, Devlet Bahçeli ile ilgili olaraktı. Devlet Bahçeli mağdur sıfatıyla ifadeye çağırmak isteyen hakim hakkında HSK soruşturma başlatmıştı. Ee, bu kez de Fatma Nur Altun, kendisi TÜRGEV Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un deyişi, ee, kendisine Twitter üzerinden e, hakaret edildiğine dair, biri iddiada bulundu. bir soruşturma açıldı. Daha sonra mahkeme önüne geldi ve hakim e, burada herhangi bir suç oluşmadığını ve beraat kararı verdi. Ondan sonrası EsK bu kararı veren hakim hakkında soruşturma başlattı. E, Tabi burada e, yargıç e, güvencesi e, özellikle tekrar altı çizilmesi gereken bir başlık. Fakat e, bu davalarla ilgili özellikle bu hakaret, e, sosyal medya üzerinden hakaret gerekçesiyle açılan davalarla ilgili başka bir şeyin de altını çizmek gerekiyor. Şimdi bu davalar açıldığında e, duruşma aşamasına geçmeden önce soruşturma aşamasında e, bir uzlaştırma e, basamağı var. Bu uzlaştırma basamaklarında çok ciddi paralar talep edildiği iddia ediliyor. E, özellikle Yine bu Fatma Nur Altun e, soruşturmasında e, sosyal medyadaki paylaşımlarda 12 bin lira gibi tazminat istendi. Yani yüzlerce insan hakkında hakaret iddiasıyla e, suç e, duyurusunda bulunuluyor. Savcılığa ondan sonra neredeyse her dosya başına 10 binler 20 binler civarında e, tazminat uzlaştırma taleplerinde bulunuyor. Bu da bir başka mağduriyetin de e, yolunu açılıyor. Bunu da en azından paylaşmış olalım. Ee, tabii ki e, yine e, şeyle beraber, e, Fatma Nur Altun'la beraber eşi Fahrettin Altun'la ilgili de bir adli haberi var. E, Fahrettin Altun'un rencide edildiği iddiasıyla e, bir soruşturma başlatıldı. E, bu soruşturma başlatılan hakkındaki kişi e, meslektaşımız Avukat Nesyan Ceylan... E, Avukat Neslihan Ceylan, e, CHP'li Özgür Özeli, e, Altun'un dört maaş ile ilgili tweetini o yiyin bakalım şeklinde sosyal medyada paylaşmış. E, savcı, efendim burada Fahrettin Altun rencide edilmiş e, diyerekten bir soruşturma e, başlattı. E, geçtiğimiz ayda gündemini veren, e, gündeme damgasını vuran başlıklardan bir tanesiydi. Bu ayda devam etti. Faruk Gergerlioğlu. E, Fark yer geldi artık Sincan cezaevinde. Ee, yani skandallarla dolu bir e, gözaltına alma ve bir cezaevine götürülme e, durumuyla karşı karşıya kaldı. Ev, evinden ayakkabılarını giymesine bile müsaade edilmeden e, gözaltına alındı. 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğundan hatırlarsınız bu cezası da e, bir tweeti paylaştığı gerekçesiyle yapılmıştı. E, bu ceza nedeniyle evinden alındı. E, oradan e, yine e, hoş olmayacak görüntülerle ayakkabısını giymesine izin verilmeden alındı. Hastaneye götürüldü falan derken cezaevine geldi ama bitmedi. E, son dakika haberi olarak da e, dün e, yansıdı. O da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki e, eylemi gerekçe gösterilerek gergerli ok Hakkında yeni bir iddianame hazırlandı ve 5 yıla kadar hapis isteniyor. Ee, şeyi hatırlarsınız Bahri Bey, e, şeyi konuştuk defalarca İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine giden yolu. E, bakın Anayasa Mahkemesi üyeliğine evet. gidiyor e, diye e, ve tahminlerimiz sonuçta... E, bir noktaya geldi ve Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. İrfan o arada e, hatırlarsanız bir kişi daha vardı. Hani Pınarısal cezaevinde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la piknik yapmıştı. Hani hatırlarsanız e, eşiyle beraber evlenir evlenmez hemen Cumhurbaşkanı sarayına gitmişti. Hani hatırlarsanız düğünü şeritinde olmuştu. Helikopterle tatile gitmişti. Hatırladınız mı? Yani mütteşsiz Yümid Bey, siz sadece bu şeyleri e, söyleyin. E, hukuk gündemini takip etmiyorsunuz, tarihi de geri çağırıyorsunuz. Üstelik de gelecekle ilgili de olasılıkları e, ne e, net bir şekilde öngörüyorsunuz. Bunu da izleyicilerimiz takdir edecektir sonuçta. Evet. evet. <gülüyor> yani aslında planlanmış adım adım giden bir şey gibi. E, bugün aynı oranım aramızdan yok. Ke Aramızda kendisini de buradan. E, selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum çünkü. Ve geçmiş e, olsun dileklerimizi e, biraz geçmiş, rahatsızlıklar e, olduğu için. Kendisine geçmiş olsun. E, kendisiyle bir iddiaya girmişti. Kendisi söylemişti herhalde. Yani şimdi Yüksel Kocaman e, Ankara Cumhuriyeti Savcılığı Başsavcılığından e, ayrıldıktan sonra e, yargıda üyeliğine geçmişti. Oradan nereye gidecekti? E, HSK e, dillendirilmişti. Evet onunla ilgili hemen haberimizi söyleyeyim. E, bir, yani şöyle belki başlığı kursak doğru mu? Koşun gerçekten HSK üyeliğinde kampanya var. Yaklaşık 118 kişi meclise HSK üyeliği için başvurmuş. Aralarında yargıta üyeleri ve şeyler de var. Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi bunlar arasında kim var? Yüksel Kocaman. Top mecliste ondan sonrasını göreceğiz. Yeni HSK üyesi olarak Yüksel kocaman olabilir mi sorusunu zannedersem önümüzdeki aylar itibariyle cevaplamış olacağız. E, bir garip soruşturmaydı, garip bir tartışmaydı. Hatırlayacaksınız Montro bildirisi. Emekli amiral, amiraller hakkında 103 kişi hakkında e, soruşturma başlatıldı. Gözalt, e, gözaltına alındılar. Ondan sonra yanılmıyorsam e, lütfen şey varsa zaten e, adli kontrol e, şartlarıyla e, serbest bırakıldılar. Fakat e, tabii burada dikkat çeken e, başlıklar vardı. Bu dikkat çeken başlıklardan bir tanesi e, özellikle yani hukuk e, alanı içerisinde Yargıtay, ilk önce Yargıtay üyesi A Haber'e çıktı ve amirallerin açıklamasını kınadığını söyledi. Yani, de, yani daha toparlayamadan kendimizi arkasından Yargıtay'ın konuya ilişkin bir e, kanaatini belirtti bir basın açıklaması metni yayınlandı. E, pardon şeyi sormak isterim. Bu dava kimin önüne gelecek Bahri Bey? E, sonuçta... Bu dava yargıtaya önüne gitmeyecek. Bu dava sonuçta mahkemeye küdrayı kalacak onun için. <gülüyor> tamam. Yarg yargıtaya gitmeyecek. Belki de istinfa da bitecek e, sevgili Ümit. Onun için. Bu, bu böyle böyle şeyleri, e, uzun ihtimalleri lütfen düşünmeyelim. E, atsınız diye şeyim. Oradan da tamam. Yine e, cevapladığınız soru. Ben hemen geçiyorum bunu. E, diğer davamız Ankara katliamı davası. E, bitmeyen bir dava. Bu sefer e, Yargıtlar Başsavcılığı'nın e, verilen hapis cezalarını fazla bulan ve bu e, davanın bozulması gerektiğini e, dile getirdiği e, görüşüyle tebliğnamesiyle gündeme geldi. Bas savcılık tebliğnamesinde 9 sanık hakkında verilen hasten öldürmeye teşebbüs suçundan o cezaları fazla ceza tayinine gidildiği e, ve bazı sanıklar hakkında beraat verilmesi gerektiğini belirterek bozma istedi. Fakat en tartışmalı e, gerekçelerinden bir tanesi de patlama sırasında şok geçiren Polisin attığı gaz bombası sonucunda yaralanan o mağdurun da davaya katılma hakkının bulunmadığının davaya katılamayacağını savundum. Ee, i̇sterseniz bununla beraber e, şey yapalım bir ara verelim Bahri Bey. Ee, evet. Sonrasında da adliyenin diğer e, yoğun gündemine geçelim sizler için de uygunsa. Bugün bugün bugün e, iki e, müzik dinleteceğiz izleyicilerimize dinleyicilerimize değil mi? Evet, evet. Bir, bir, birincisi e, günün anlam ve önemine binaen. Ee, evet, aslında ikisi de. Ama ilki biliyorsunuz bir içki, e, dolaylı bir içki ile karşılaştık. Ve bu tartışmalarda da e, 1930 yılında çıkarılan e, Umumi Hıvz'ı Sıha Kanunu dayanak gösterilmeye çalışılıyor. Bayağı eskiye gidildi. E, i̇zniniz olursa biz daha da eskiye gidelim. E, buna ilişkin olarak e, savunmamızda e, faydalanmak üzere sözü edip harabiye bırakalım. Eczayt şaraba eyle ihtiram. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programının e, bugünkü ikinci bölümüne geçiyoruz. E, bugün e, Ümit Altaş arkadaşımız Nisan ile ilgili e, hukuk gündemini hukuk Bilançosunu çıkarıyor. Ee, adliye koridorları ile ilgili e, bilgiler, konular, daha doğrusu e, kamuoyunun gündemini işgal eden davalar, e, ağırlıklı e, resmi gazeteden sonra e, buna devam ediyoruz. Evet, e, Ümütçüm. E, Bahri, Bey, bilanço kötü. <gülüyor> yani çok karamsar, e, kara kalem çalışmak istemem ama. Bilançonun en azından kötü olduğunu söyleyebilirim. Bir an önce elden geçmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Zaten Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan da mahkemenin 59. kuruluş yıl döneminin konuşmasında onu belirtti. Hukuk sistemimiz temel hak ve özgürlükleri güçlendirecek şekilde gözden geçirilmesi zorunludur. Herkes söylüyor ama kim bu bilançoyu düzeltecek? Ee, tabii o sorunun cevabı e, uzun uzun konuşmamız gereken sorulardan bir tanesi zannedersin. Cumhurbaşkanımızın kararları elbette başka, hmm. yani, <gülüyor> Meclis Meclisin şu anda e, gündemi çok yoğun. O bakımdan acil yani yargıyla ilgili, hukukla ilgili yapılması gereken olumlu değişiklikleri yine Cumhurbaşkanımızın yapması gerekiyor. Ben o bu o zaman evet. Cumhurbaşkanımız bizi dinliyorsa biz de ona buradan seslenmiş olalım. Lütfen düzeltelim. Ee, şimdi diğer büyük bir e, sorun, e, geçtiğimiz aylarda da yine bahsettiğimiz bir sorun ama artarak devam ediyor. Kod 29 sorunu. Ee, bu Kod 29, e, tabii işçi çıkarma, hizmet sözleşmesinin sonlandırılması yasayla beraber e, bu Kod 29'da e, çok fazla başvuruldu. E, sendikaların yaptığı araştırma ve paylaştığı raporlara bakılırsa neredeyse günde 500 işçi bu kodla işten çıkarılıyor. E, toplamda 177 bine yakın işçi çıkarılmış e, bu kodla. E, bu kod ahlak ve niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri e, başlığını içeriyor. E, tabii bu başlıkla işten çıkarıldığımız vakit e, Tazminat alamıyorsunuz, işsizlik edildiğinden faydalanamıyorsunuz, ciddi bir mağduriyet yaratılıyor. En son e, bu artışla beraber Aile ve Çalışma Bakanlığı da e, bu genel 29 kodu yerine e, her iyi niyet ve ahlaka aykırı durumun ayrı ayrı tanımlandı ve hepsine yeni bir kod verildi, bir kod listesi paylaştı. E, eğer ki somut olarak eylemin orada belirtilmesi gerekiyor ama sorun hala devam ediyor. Ee, bu da bağlantı oldu Kot 29 derken aslında e, yani açık radyo izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin bu konudaki e, perspektiflerin çok geniş olduğunu biliyorum ama e, herhalde iş hukuku açısından iş kanundaki iş hakktinin işveren tarafından haklı nedenlerle fesine ilişkin düzenlemelerden belli bir bölümü kastediyoruz Evet. Evet e, ve bu bildirimi de e, direkt olarak e, ilgili kurumlara hangi nedenle fes edildi dendiğinde kod bildirimini yapıyor ve haklı nedenle fes ettim kod 29 nedeniyle fes ettim. Yani işçi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde bulundu e, şeklinde beyanda bulunuyor. Fakat aslında böyle bir şey yok. İşten çıkarma yasağının istisnası olduğundan dolayı çıkarmak istediği işçi de böyle bir şey olmamasına rağmen Böyle bir koda başvuruyor e, fakat daha sonra işçinin dava açması, işe iade kararları alması çok uzun bir süre alacağından dolayı da ciddi bir mağduriyet de oluyor. Fakat başka bir e, mesele var yine önemli başlıklardan bir tanesi rekabet kurumu 32 şirket hakkında centilmenlik araştırması soruşturması başlattım. Gentilmenlik araştırma soruşturması dediğimiz nedir? Gentil, gentilmenlik araştırması yazılı resmi olmasa da kendi aralarında zimni olarak belli konularda mutabık kalmak ve birlikte ortak hareket etmek e, olarak tanımlayacağımız e, bir başlık. E, peki bu 32 şirket e, hangi konularda e, yazılı resmi olmayacak fakat Aralarında bir mutabakat oluşturulacak şekilde hareket ettikleri iddia ediliyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki çalışan kişilerin ücretlerine ilişkin politikalar. Bunlar tabii tahmin edeceğiniz gibi arttırmak değil, azalmaya yönelik politikalar. Bu baskılanma, çalışma sürelerinin uzatılması ve koşulların rekabetçi seviyelerin altına inmesinin engellenmesi var e, bu anlaşmalarla bir işten çıkan kişi aynı sektörde başka bir yerde iş bulabilmesi de zorlaşıyor. E, çünkü çıkarıldığı vakit e, yine arkadaki bu centilmenlik e, sözleşmeleri sebebiyle kişi o kişiyi, e, işçiyi, işi almıyor. Şimdi buna ilişkin olarak Rekabet kurumu bir soruşturma başlattı ve soruşturmanın içerisinde e, Migros ve Yemek Sepeti gibi bilinen firmalar e, şey, da var. Hatırlayacaksınız e, Migros ücretsiz izne çıkardı ve yine sonrasında kod 29 ile tazminatsız olarak işçileri işten çıkarmakla suçlanıyordu. E, i̇şçiler eylemlerine Migros önünde devam ediyorlar. E, diğer e, yemek sepeti de gündeme başka bir iddiayla gelmişti. O iddia da e, yemek sepeti çalışanlarının %40'ı nakliyet işe üye olması sonrasında yemek sepeti iş kolunu değiştirip Başka bir iş koluna geçmişti ve böylece sendikalaşma hareketini sendikan orada yetki almasını önlemişti. Buna ilişkin de işçiler eylemlerini sürdürüyorlar. Bu konuyu da yakından izlemeye devam edeceğiz. Önemli bir konu. Danıştay'dan Türk Silahlı Kuvvetlerinde başörtüsüne vize çıkaran bir karar vardı insan ayında. Türk Silahlı Kuvvetlerinde kıyafet yönetmeliği değişikliği yapıldı ve orada başörtü Takılması da düzenlemeler içerisinde yer aldı. Halkın Kurtuluş Partisi zannedersem bunun iptaline ilişkin dava açtı. Ee, ve beş tane üyenin üç oyuyla e, karar alındı. Ve bunun e, herhangi bir şekilde anayasaya aykırı olmadığını e, belirtildi. E, i̇ki üye ise muhalif kaldı e, bu karara. E, kararın gerekçesindeki bir cümle ilginçti. Ee, başörtüsü gündelik yaşamın artık bir parçası haline geldi. Ee, bu önemli bir cümleydi. Fakat ondan daha dikkat çekici bir konu vardı. Ee, karara oy veren yani o bir kişi fazlalık çıkmasına şey olan üç kişi o. Bir kişi e, yakından tanıdığımız aslında kamuoyunun bildiği bir kişi. Avukat kökeninden gelen. E, daha önce 10. dairede görev yaparken Ayasofya'nın müze statüsünün iptali kararında da imzası olan bir hakimdi. E, bu hakim aynı zamanda da daha önce hakim olmadan önce de AKP'nin Pendik Belediyesi'nde görev almış ve Cumhurbaşkanı tarafından önce HSK üyeliğine sonra da Danıştay üyeliğine tanmıştı. E, burada... E, o oyla beraber bu önemli karar da alınmış oldu Danıştay tarafından. E, Spor bakanlığına bağlı yurtlarda kalmak için artık Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan mahkum olmama şartı getirildi. E, yeni yapılan değişiklikle. E, oldu da yurtta kalırken e, eğer Cumhurbaşkanı hakaret ettiyseniz ve mahkum olduysanız o zaman da yurtla ilişkiniz artık kesilecek. E, 24 baloda seçim var, yapıldı. Bitti ve 13 tane başkan değişti. Ee, hatırlarsınız koronavirüs salgını sebebiyle olağan genel kurullar ertelenmişti. Ee, en son alınan e, kararla beraber, normalde Ekim ayında yapılıyor, 300'ün altındaki avukat üyeye sahip baroların genel kurul yapmasına izin verilmişti. İşte 300'ün altındaki barolar genel kurullarını yaptılar ee, ve 13 başkan e, değişti. E, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan çarpıcı bir rapor var. E, bu akademi raporunda e, 4 yılda kaç öğrencinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı ilişkin bir haber, e, şey bir analiz var. E, i̇lginç bir analiz ve gerçekten de biraz da şok edici bir analiz. Çünkü 4 yılda 2077 öğrenci gözaltına alınmış ve bunlardan 203'ü ise tutuklanmış. Ee, yine bütün ay e, gündemimize e, damga vuran konulardan bir tanesiydi. Biraz daha bir kovalamacı yaşandı. E, 128 milyar dolar nerede pankartlara asıldı? E, o pankartlar e, kolluk e, kuvvetleri tarafından indirildi. E, soruşturmalar açıldı. Tekrar başka yerlere pankartlar açı, e, asıldı. Web siteleri düzenlendi. E, fakat e, günün sonunda. Yine bu kovalamaca devam etti. Ee, tabii ki koskoca e, bir soru da cevapsız yine kaldı. E, gerçekten nerede bu dolarlar? 128 milyar e, şeyi bir şekilde sorulmaya devam ediliyor. E, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi iade etti ve kararını yayınladı. E, buradaki kararda ilginçti. Çünkü... Ee, çok özensiz bir e, iddianame hazırlandığını belirtti anayasa mahkemesi. Ee, özellikle şunun altını çizdi. eylemler ile partinin, e, HDP'nin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasında bir ilişkinin kurulamadığını iddianamede, bir de ölen kişiler hakkında da siyasi yasak istenliği, ee, 687 kişinin kimlik bilgileri iddianameden sonra AYM'ye gönderildi. bu gerekçelerle... E, iddianame iade edildi. Metin Lokumcu davası vardı. 9 yılı 11 ay. Ee, sonra e, duruşması görüldü. 31 Mayıs 2011'de hatırlayacaksınız e, polisin attığı gaz bombalarıyla e, ölmüş Metin Lokumcu. 13 polis yargılanıyor. E, dava güvenlik nedeniyle Hopa'dan Trabzon'a taşındı. E, avukat e, duruşma 28 asirana ertelendi. Birçok baro kurumu örgütü davaya müdahil olmak istedi. Fakat müdahil talepleri mahkeme e, heyeti tarafından kabul edilmedi. E, dava avukatlarından Melih Boğlu 10 yıl oldu dava zaman aşımına girecek. Hala belki dosya belki de ağır cezaya gidebilir e, görevli diye o tarafa gidebilir diyorsunuz. Bu davayı sağlıklı yürütemeyeceksiniz. En iyisi baştan yolumuzu ayıralım şeklinde beyanlarda bulundu. Kobani davası vardı. Ee, Nisan ayının son haftalarına damgası vuran davalardan bir tanesiydi. Ne kadar süreceği merak ediliyordu. Yani kimine göre bir ay boyunca sürecek olan bir seri yargılama olacaktı ama Kobani davası ikinci gününü göremedi. Ee, tartışmalarla başlandı. Ee, heyet ilk önce avukatların yarısını salona almadı. Çünkü diğer yarısını dolduran bir... İçeride jandarma ve polis kalabalığı vardı. Ee, avukatlar da e, alınmamasını yani diğer meslektaşlarının dışarıda kalan meslektaşlarının içeri alınmamasını protesto ettiler. Ee, salonu terk ettiler. Sanıklar heyette sırtını döndü. Kimlik tespiti sorularını cevap vermediler. Ee, avukatlar reddi hakim talebinde bulundular. Ee, hakim avukatları... Ee, özellikle sanıklar avukatımız olmadan nasıl bu yargılamayı yapacaksınız? Ee, avukatımız olmadan kimlik tespitlerine cevap vermeliyiz şeklinde e, soruları e, yargılamaya avukat olmadan da yaparız şeklinde e, beyanatlarda bulunduğu e, sosyal medya ve diğer e, haber e, metinlerine yansıdı. E, Tabi orada da Demirtaş'ın yargılamaya değil, yargılamayı Yargılanmaya değil, yargılamaya geldik. 128 bin yer nerede diye e, yine yapan, e, kağıdı Sekbis'e göstermesi de e, ayrı başlıklardan bir tanesiydi. Bu arada bu davada 28'i tutuklu, 108 kişinin e, sanık olarak yargılandığını da tekrar hatırlatalım. E, Bahri Bey, Şen Yaşar ailesinin nöbeti devam ediyor. E, hala hastanede gerçekleşen saldırıya ilişkin... E, Soruşturmayla ilgili sorular var, e, bu dosyada gizlilik kararları var, taleflere rağmen bu gizlilik kararları kaldırılamıyor e, ve hala görüntülerde elinde silah olup saldırdığı iddia edilen kişilerin e, yargılanmadığına ilişkin iddiaları var Şen ailesinin nöbeti devam ediyor. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz ayda da duyurmuştuk, zaman zaman yer yer müdahale ediliyor, gözaltına alınıyor fakat Şen Yaşar ailesinin aynı şekilde devam ediyor. E, 5 Nisan Avukatlar Günü e, zannedersem avukatlar dışında e, sadece birbirlerine giden e, telefon mesajlarıyla kutlanan bir gün oldu. Çünkü avukatlar bu günü kutlamadı. E, 5 Nisan günü bir basın açıklaması e, metni yayınladılar ve adli yönlerinde basın açıklamasında bulundular. E, çok sayıda meslektaşının e, tutuklu olduğunu, mesleki görevlerini yerine getirmeleri sebebiyle suçlandıklığın hakkında soruşturma başlat, başlatıldığını, e, güvencelerinin olmadığını geçen ay yine bir icra takibi esnasında öldürülen meslektaşımızdan bahsetmiştik. E, yine e, aynı şekilde basın açıklaması gibi e, yasal hakları kullanırken meslektaşlarına yapılan müdahaleyle kimi meslektaşlarının e, belinin kırılmasına kadar şiddetlerle karşılaştığını Böyle bir ortamda, bu kadar e, avukatlık mesleğinin engellendiği bir ortamda e, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlamadıklarını e, dile getirdiler. E, sizin de yine yakından bildiğiniz Bahriye Yargıtay Çarşı davasındaki berati bozdu. E, bu davada e, 35 kişi yargılanıyordu ve berat etmişti. E, fakat şimdi e, Yargıtay ee, sanıkların eylemlere katılıp katılmadığına dair Adli Tıp'tan TRT'den ya da TÜBİTAK'tan rapor alınmaması ve Cumhurbaşkanlığının davadan haberdar edilmemesi gerekçelerini göstererek beraat kararını bozdu. Çarşı davasının bozulmasının dışında ayrıca e, Yargıtay'ın e, ilginç e, başka bir karar aslında başka bir dosyayı da işaret etmek O da ee, Osman Kavala davası ile Yargıtay bu kararında Osman Kavala davası ile bu çarşı davası arasında irtibat e, bulunduğunu belirterek dosyaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini de hukuka aykırılıyor. Yani, e, bu dosyalar birleştirilebilir şeklinde de bir gerekçe sundu. Tabi diğer önemli bir durumda da e, bu arada Can Dündar ve Mehmet Ali Alaboran'ın da aralarında bulunduğu Yedi firari sanığın dosyaları da Osman Kavala'nın yargılandığı dosya ile e, birleştirildi. E, şimdi bu ayın tabii ki Türkiye gündemi bu fakat tabii biz bunu konuşurken bu kayıtları e, internet üzerinden e, online olarak yapıyoruz. Bu arada tabii ki Bahri Bey e, internet erişiminden kaynaklanan bir sebeple e, şu anda ona ulaşabilmem mümkün olmuyor. Onun için e, programı kapatmak bugün bana düştü. E, bu vesileyle Bahri abinin koltuğuna aday olduğum e, ve onun yerine geçtim. sanılmasın. E, tabii ki sadece vekilen bugün programı ben kapatıyorum. E, kapatırken de aslında en başta e, söylediğimiz e, bir duyuru vardı. Bugün iki parça çalacağımızı. E, i̇lk parçamızı e, Edip Harabi'den çalmıştık. E, biraz günümüzde ilintili olan Eczayt Şarabı, Eylül ama 1 Mayıs yaklaşıyor. Ee, bahar geldi e, ve tabii ki umutlarımızın yine yeşerdi bir dönem. E, programımızı da e, izninizde yeni bir besteyle Güneş Demir ve Ozan Çoban'a ait e, Nazım Hikmet'in İstanbul'da 1 Mayıs adlı şiirinden e, besteledikleri bugün Mayıs 1 e, şarkısını e, sizler için çalmak istiyoruz. Tabii ki bu e, şarkıda Güneş Demir ve Ozan Çoban'ın da notuyla atlettikleri pandemi döneminde yitirmiş olduğumuz müzik emekçileri için gelsin. Bugün Mayıs 1 umutlarımız hala var. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel